Sabahlar, sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Borsa. Borsa. Zaman zaman böyle dönemler oldu sevgi dinleyiciler İngilizce dışında İtalyanca olur, Fransızca olur bir takım şarkılar popülerleşirler bir süreliğine O zamanlar doğru ata oynama, doğru şarkıya oynama şansınız var O şarkının sözünü ezberlerseniz ...o şarkının popüler olduğu dönemlerde... ...bir havanız olabilir. İngilizce şarkılarda... ...bu yok bu, şarkılar, şarkılar, şarkılar da... ...diğer şarkılarda oluyor değil mi? Yani bu şarkı tutar mı? Tutmaz mı? Ona bir karar verin. Bakayım. Sözlerini bir indirin. Hmm. internetten artık o kadar da zor değil. A, E, S, diye söyleyeceğinize. Emin olduktan sonra da... ...gezin şarkının çalmasını bekleyin sağda solda. Hepinize günaydın diyelim. Günaydın tutmuş ama ama o şarkı tutmuş tutacağı kadar ya. O evet. zaman sözleri ezberleyecek derdi olan birisi. Hayır tutmuş da şimdi 2012'nin yazına kadar götürür mü? Yoksa ha. Mart sonu gibi böyle Nisan'da tavsiyip Mayıs'ta bitirirse hiç ben şimdi bu saatten sonra uğraşmayayım. Yeni bir şarkı çıkacaktır illaki. Ben en son üstüne oynadığım şarkı bir tane e, 90'larda şey vardı. -K -K. Marina Marina Abi. Marina. Ben en son onu gençlik YKK'ye yaptım ve onu da çok Yaptın başarılı Tabii Ondan sonra yapmadım mı bir şey? Yok. Bitsum kudun nanın ki ya ha diye. Ki bak o zamanlar ne kadar şimdiki gençler pek bilmezler Hı -hı. ama Blue Jean dergisi dışında sözlere ulaşabileceği bir yer yok. yoktu. Yoktu. Ya yoktu, da kaseti yoktu. dinleyip duyduğunu. Yani Not no, no şey atma gibi bir şeyimiz vardı. Anladığımızı yazıyorduk ama çok başarılıydım. O zaman tabii... Dedim ki yani bu şarkı sözü bulmada en üst seviyeye geldim ve en zirvedeyken bırakayım ve bıraktım orada. Gelsin, hemen, düşünün? Tabi o zamanlar tanışmıyoruz ama Ankara'dan Fahir Öğünç zirvede bıraktı diye bir haber geldi Hani yıllar sonra o Fahir sen misin diye sormuştum ya ben Evet, evet ya bu da tesadüf evet. İyi ki o zaman bu konu açılmış ya bugün Yoksa yani yine kapanıp gidecekti senin bu zirvede olduğun gün Valla o da hiç bahsedilmeyecekti Daha dün zirveye çıktık gene ya, ya Evet Yani zirveler Doğru. bitmiyor ki o zirveden iniyoruz Başka bir zirveye çıkıyoruz En iyi radyo programı ödülünü aldık sevgili dinleyiciler Komşumuz program Fulyanın programı da en iyi DJ ödülünü aldı Fulya yani. Evet, Onun programı almadı kendi aldı. Bizim bize bir şey, bizi, bizim, bize şey yapmadık, bizim de programımızı aldı. Sen 3 tane mi yaptır? Yok. geliyordu ya bizim çünkü öyle oluyor. En iyi programcılar ödülü gibi bir şey olsaydı bir şey, mesela biz alırdık da. ile bizi site gibi düşünürsen çok ödüllü site gibi bir şey olduk çünkü komşuyuz site. Evet ya öyle Site mantığı olsun. diyorsun. Bir şey sorabilir mi? Oscar'larda bir ödülü mesela iki kişi aldığında mesela iki yönetmenli ya da iki senarisi yazdığında hı hı. bir tane mi ödül veriyorlar iki tane, tane mi? Veriyorlar. Anası babası bir, olan filmlerden bahsediyorsun. <gülüyor> Anası babası bir filmlerden bahsediyor. O, onlar e, hem anaya veriliyor hem babaya. E, i̇ki tane yapıyorlar değil mi? Tabi iki tane yapılıyor. Hmm. Neyse artık o zaman herhalde yani herhalde bize üç tane pahalıya gelecek diye falan öyle olmamıştır diye tahmin ediyorum yani çünkü o bir sıkıntı oluyor yani her yerde sıkıntı oluyor. Ama 3 yani tane ödülle de sahneye çıksalardı kimin alacağı çok belli olurdu. Yani Bak o, o da o da var yani. Şey Gerçi <gülüyor> şey derler sonra biz sizi hallederiz falan. Ya bir de Oscar'da ismi özül değil ya. Hmm. Bir tane heykel. Halbuki bizim ödülümüz Üzerinde şey var plaka var ya Üzerinde yazıyor. Plaka. Pirinç 2000... galiba onu nerede yaptırdılar onu da bir öğrenmem lazım. İyi bir pirinci lazım bana. <gülüyor> Sevimli demirciler de yaptırmışlar. 2011'in e medya ödülleri diye yazıyor. En iyi program ödülü diye yazıyor ya. O radyo toplumuna verdiği Bir kere daha teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz hakikaten de. Bizi böyle... Zevkten geriniyoruz yani o derece hale geldik. Ödüller, ödüllerden oldu ama şey de var. Ne? Ee, ben bir de onun mutluluğunu yaşadım dün ayrıca. Ne? Bu Oscar'ları işte emirleri falan seyrederken hep bir şey havası vardır ya. Ödül alan herkes birbirini tanıyor. Hı -hı. Dün o hava vardı. Yani ödül alan bugüne kadar daha ödül aldığımız pek çok yerde e, biz herkesi tanıyor oluyorduk zaten de. Hı -hı. Hemen fulya mesela arkamızda oturuyor. Bizi Olmuyorsun kimse tanımıyordu. <gülüyor> dünkü ödüllerde öyle bir şey vardı. Hakikaten. Bir şey ödüllerde falan gibi bir durum vardı. O da güzel bir şey oldu. Güzel oldu. Çok hoşuma oldu. gitti o. Yani, yoksa niye? Sonuna kadar kalayım. Ben. Yalnız bu ödüller başladığından beri tulum çıkardık. 3'te 3. Üç. Hakikaten evet, tulum i̇şte sistemi... İşte o zaman herhalde o yüzden şey yapmadılar. Her ben. sene bir tane vererek. Birer birer verdiler. Bu sene de üçüncü. Seneye sene. yalarız. Ben size söyleyeyim. Ya e da seneye programı birini alacağız. Dördüncü olarak. alacağız ki yani ki ama, o da şart. Ama çünkü programda ya? kadın eksikliği hissediliyor. Yıllardır hissediliyordu. Çünkü Hakikaten. eder. onu biz tamamlamaya çalışıyorsan olmuyor. O, evet kuşuk ya. Bey, Kuşuk Bey, kadın değil miyim? Mesela ne? Ne böyle yapıyorsun Kuşuk Bey? Bak mesela en şey kadınımız bu yani. En <gülüyor> <Esma>. <gülüyor> kuşuk Bey. <gülüyor> Bugün göğüslerimi tamamen açıksa Burak'ın dekorda bir şey giydim <gülüyor> Arap bacılar aynı şekilde giydim Ya Sonra bir selimiz var Ege Böyle değil. böyle Bugün... sallıyorum Ege böyle ilk böyle. günden işi sıkı tutarak seliyi garanti böyle. etmeye çalışıyor Bugünden başlamamıza gerek Arap yok Arap bacı sen ne yapıyorsun ya Kendi başına adam Kendi başına girdi <gülüyor> Ege Karacan dün bana bir taklit yaptı Üstel Bu arada öyle yaptı, çok biliyor musun? Bugalit yapısı var değil mi? Böyle sağda solda bir kendini göstermek istiyor. Bir şeyler yapıyor, taklitler falan. Taklitler yapıyor, espriler yapıyor, şakalar yapıyor tabii de. Dün bana tören sırasında yaptı. Hiç anlamadığım bir şekilde nereden aklına da geldiyse. Ben sana şimdi şunu yapayım mı dedi. Burada ismini telaffuz etmek istemediğim. Türkiye'nin tanıdığı ünlü bir siman bir pek de bir şey yapmadı. Gündüz de e, bizim Turgay var ya Hı. dükkanındaki su şefimiz. <gülüyor> e, onun taklidini yapmıştı. Ben de onu son yaptığı bana salonda yaptığı taklidi unutsun da e, başka bir konuda şefke gelsin. Diye, sen bunu boş ver. Sen Turgay yaptırdım. Ondan sonra bir Turgay taklidi yapmaya başladı. Bütün tören boyunca bir yapsana gel İlk önce ben esas iddialı olduğunu taklidi yapacağım ya. Ne esas iddialı olduğunu taklidi değil mi? Bakın. İlk bu ismini telaffuz etmediğin kişinin taklidi. Bence hiç olmuyor ya. Onun neyse iddialısı. Kime göre sana göre iddialı bir şey yok. Ne bu? Niye kardeşime yaptım? Aynen şöyle. Tamam çok güzel dedi. Belki de doğru cevap doğru, buyurdu. Evet yanlış cevabı verdiğimiz için sürekli mağdur duruma geliyoruz. Evet buyurun efendim. Biraz da haber verin. Biraz da haber verin. Kendi gündemimiz buluşuyor. Yani? Haberi verdik. Ödül haberini verdik. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Hakkımızda. bizde. <gülüyor> Kuşuk bey, kuşuk bey. Ya yeter ya. Yaratıcım Vallahi yeter. yeter. Allah aşkına Aman, yeter. Arabacı sus, bizi utandırıyorsun. Kuşuk bey, buraların baban etler Ya bir şey söylemeyecek misin nokta? Vallahi suskunluk asaletindendir Diyecek lafım olmadığından <gülüyor> değil diye <gülüyor> başlayıp cümleyi ben. lütfen <gülüyor> bir adama bakarım, adam mı diye bir taklida bakarım, taklidi lütfen ya. Birisi müdahale etsin ya, lütfen. İstanbul'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası hafta sonu e, büyük çekişme, sevinç, gözyaşları ve hayal kırıklıklarıyla tamamlandı. Hazırsan o zaman Ozan Kayadelen anlatsın. Ha, ben şimdi gazetelerin okumuşunu hiç anlamıyorum. Ankara'dan tek giden bildiği bu. Ha, atletizm şampiyonası. Hı -hı. Adam parayı kıyıyor ya vallahi spor konusunda. Ne kadardır ki atletizm şampiyonu? 1,5 buçuk. Kombine bilet falan bayağı bir 10-15 yıl. Öyle sıtlıyormuş biletim? Ne bileyim herhalde bir günde bitirmiyorlar değil mi? Sabahtan güzel sırıkla atlıyoruz. Bir daha çünkü yayıntı olmasın. Ee, uzun atlamaları da bitirelim. Çünkü sağa sola kum sıçıyor. Ondan sonra öğleden sonra kompili koşu. Ve bugün de bir günde tamamlamış oluyoruz. Önce koşuyu yapsa arası, Toz kalkar çünkü. Sonra silerler. Değil mi? Daha rahat daha olur rahat olur. olmaz. Evet, çünkü doğru, uzun atlamaların minderlerinin üstü hep toz oluyor. Bak bu adam çok güzel. Bu çocuğun atletizm şeyi var, görüşü Sadece var. Sadece atletizm değil, spor. Spora yaklaşımı da sağlıklı. Tabii, tabii sağlık. Her şeyin başı sağlık. Atletizm şampiyonasında sırıkla Başım atlamayı Bey, mı söylüyorum? temizlik biliyorsanız gelin de yatak odasını beraber toplayalım. Hocam yayında bela okumak serbest çünkü... Tam Ama şimdi... kaçtım, kaçtım. <gülüyor> Söyleyen gitti falan deyip şey yapsaydın Ege'ciğim. Evet, öyle yapayım. Bak senin içindeki de Arap bacı uyanmış. <gülüyor> Hayır, mi? evet ya. Üç kere Arap duyunca okay. sen de bir... <gülüyor> Hepimizin içinde bir Arap Bacı var. Bunu Mart, bilmiyor tabii, muyuz önce. yani? Arap Mart, bacı, önemli e, olan onu içerimize iyice gömebilmek. Arap Bacı ırkçı söylen mi? Başka bir şey bulalım isterseniz. E, Arap Bacı ne diyeceğiz? Ya da Arap Bacı o. Ya da Arap bacı, Arap zaten Baca ırkçı mı? değil İlk ki. Der, şey gerek yok ki. Kara elmas falan da diyebiliriz. Oo, çok hoşuma gitti küçük bey. Tamam öyle diyelim isterseniz. Olma ırkçı söylen Hoşuna da gittiğine var. göre. Herhalde. Madem hoşuna da gitti. Allah Allah bir sabah sabah erotizmimiz eksikti o da oldu Atletizm başarımızı tebrik ediyoruz gerçekten de Daha çok bir başarımız Var ya. canım iki ya tane atım da albimiz yok mu ya? 2-3 3 üç. Üç tane oldu mu? Benim en son bıraktığım 3 veya 4 gibiydi 5 olabilir yani Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yeterli Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Apron avacılıktan hediyelerimiz var. Ankara semalarında taka taka taka diye helikopterle dolaşma imkanınız var. Ben Hele şu önümüzdeki. Ben bombasına ki. dönüştüm galiba ya. E tamam oğlum artık şey yapmıyoruz ya helikopter... Kuşukma işsiz bir erotik bombasız ya. <gülüyor> Lütfen. Arap bacım, bir git ya. Bir git. Git kendini. Dışarıda hiç gelmiyor mikrofon başına genç geliyor ya. Ya evet Arap ya Arap dışarıda hakikaten dışarıda edebiyle oturuyor. Kahvemizi içiyoruz dışarıda. Ellerine sağlık Arap bacım. Afiyet şeker olsun beyler. Ee, Arap bacıya, e, bak yaşına hürmeten e, Arap Bacı'nın yaşına hürmeten çünkü büyük yaş taklidi yapıyorsun. Hürmeden hürmeden dediğim, Hürmeten şey yapmıyorum. E, sinkaf ama beni çok zorluyorsun. L lütfen lütfen lütfen. Şimdi yarışmamızın konusuna geçelim hemen arzu lütfen. ederseniz e, önümüz malum karkış. Dün mecliste de hem yumruklar konuşmuş hem de bir şeyler uçuşmuş. Uçuştu, boğazlara sarıldı, yumruklar konuşuldu. Ee, aynı zamanda konuştu. ve e, Tayvan son... milletvekilleri gibi oldu ya. Orada bir meclis... Tayvan mı, Tayland mı? Tayland Çünkü... Hangisi ben i̇şte bilmiyorum. Genel misin? kurulda olmuyor. <gülüyor> Ta genel kurulda olmuyor bizim. Yani genelde komisyon... Bizim evet, genel kuruldu gayet... E... Biraz mesafeler büyük diye mi olmuyor? Tayland acaba? Meclisi'nden ilginç görüntüler diye gösterirlerdi. Onu da yakaladık. Yarın öbür gün teknolojiyi yakalamamız an meselesi. Şimdi komisyon başkanının kafasına Sonra da pimpon topları. <gülüyor> topu fırlatacağız. Ne yapacağız? Başka şeyimiz yok yani artık. Ne yapacaksak o pimpon toplarına? O kadar pimpon topu siparişimiz var. Neyse canımız sağ olsun. Dün ne yaşandı? Ee, komisyon başkanının kafasına ee, bir takım malzemeler atıldı. Onu da basın toplantısıyla gösterdi. Bir tane bant makinesi göstermiş. Bant makinesi Çok derken? Çok ağır değil mi onlar ya? Bant makinesi. Hani böyle şey, şey orada... Yok be artık... ...diye kopar, koparırsın da şey olur mu? plastikleri de var gerçi. Plastikleridir ya. Eskiden... Gerçi meclis var. olduğu için oraya meclis en kallabisini ol, alıyor olabilirler bilmiyorum. Öyle yani ağır bir şey gibi görünüyor zaten Fahir. Şey değil öyle uyduruklarından Uyduruktan değil. değil. Uyduruktan değil onu göstermiş bunu kafama atıldı diye ee, yani onun dışında pek çok şey ama birkaç santim yakından geçmiş ucuz, ucuz atlatılmış ucuz, yani bu hadise. Dün de film, film. Film. Dünkü olaylardan bir tanesi de Sarkozy'nin melek yavrusu 15 yaşındaki iblis şey yapıyor. 15 mi? 15 yaşında. O gitar çalıp şarkı söylüyorum daha. ben diyen evet. Akdeniz akşamlarını söyleyen o mu? O o işte onun koruma polislerine bilye domates ve limon bir takım şey top atmış pardon başka da ne atabilir ki top, top fırlatmış. topu Arkadaşlarıyla şeyler... şeyle oynarken bir şeyler fırlatarak böyle bir neşvesini ne kadar güzel kimisi neşveden kimisi sinirden bir şeyler fırlatıyorlar. Biz de bu sabah siz en son kime ne attınız diye sürüyoruz. Bunu sinirle atmış olabilirsiniz. <gülüyor> Neşveyle, atmış olabilirsin. evet. Neşveyle atmış olabilirsiniz. Neşveyle atmış olabilirsiniz. Şuraya atmış olabilirsiniz. Mesela bir çiçek sevdiceğinize böyle e, bir ihtirasla atılmış olabilir. Kalem var mı diyene burada diye kalem atmış olabilirsiniz. Sucuk atmış olabilirsiniz değil mi? Yani Bir şeyin tavrı var. olarak yani illa. ...hani böyle yüzüne gelsin de acıtsın diye değil... ...al bakalım falan diye böyle alaycı bir tavırla... ...bu nasıl bir alay anlayışı onu da bilmiyorum ama... ...o tip bir şey de olmuş olabilir... ...sevgiyle atmış... ...o, o söylenmiş miydi? Evet, Sevgiyle yani. atılmışını da Sevgi söylenmiş. mi? söylendi mi? Ee, Veya sonra... ortada birisi yokken... Duvara atmış olabilirsiniz. Yani işte o zaman zaten standartları belli. Telefon atılmış olabilir. Ee başka da çok fazla bir şey atılmış olamaz. Bazıları mesela sinirden televizyonu falan atıyor ya camdan. Nasıl? Yani bir, birisine değil de üçüncü şahıslara doğru. Sinirleniyor adam maç seyrediyor mesela. Takımına sinirleniyor. Açıyor camı atıyor televizyonunu televizyonu elektrikten yani şey yaptıktan sonra Orası... kopardıktan sonra sinir geçmiyor mu ya evet, ben yani? ben düşünüyordum ya. Çünkü onun bir Sesini televizyon oldu. Anında anlaması lazım. Evet, evet. Aşamalı evet. bir olay olduğunda ha hakikaten ya da başkaları var artistik yapacak diye sinir geçmesine abi hay Allah ya falan artistik başladı bitirmesek Biz olmaz de, diyecekler. Biz de dinleyicilerimizin asabiyet durumunu öğrenelim. Çünkü bize de sinirlenip bir şeyler atıyor olabilirler radyo başında. Bilaldin efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem, merhaba. Hoş geldiniz merhaba. Hoşgeldiniz İrem, İrem Hanım. Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Ne attınız? Kimi attınız? Ben en son ustaka attım arkadaşıma. Bilardo Oo. ustakası. Böyle. <gülüyor> ne? Bilardo ustakası okay, mı? Okey ustakası bilal... mı? Okey okey. <gülüyor> ha okey. Ben, ben, ben de bilardoyu etsin. böyle cirit gibi mi attınız yoksa böyle <gülüyor> enlemesine mi attınız diye soru <gülüyor> göğrüne elden saplanmış 101 oynuyorduk elden bitti He. benim de o en sinirlendiğim şey çünkü yani nasıl oluyor o kadar <gülüyor> taşın içinden o adama Hiç. elden sıralı taş geliyor ya yani ben çok sinirleniyorum Öyle işte. Evet adam e, sevinci ve hüznü aynı anda mı yaşadı ıstakayı yiyince? Ya o da artık artık gitti ya elden böyle. Aha elden bittim ya dedi. Böyle bizim ıstakaları yere vurdu böyle. Taşlarımızı attı. <gülüyor> ha, benim orada gittim zaten. Hani or Islaka bizim ahşap ne mıydı yoksa plastik olanlardan ahşap, mı? Ahşap ahşap. Ahşap. Neresine geldi? Efendim? Neresine geldi? Yani neresine... Yani çok bir yerine gelmedi öyle. Yani ortaya ah, fırlatmış. Sözüme doğru şey yaptım da hani o şekilde hemen sen de şey yapma ya işte elden bittim diye. Hala bir sevinç alın. Siz peki üzerinde şeyler taşlar varken mi attınız? Yoksa taşları masaya boşalttınız ondan sonra da... Yok her şey bir anda gelişti. Ben hemen taşları boşalttım aldım şöyle elimle şey yaparken. Bir anlık olay ama. Anlık olay. He. Anlık ama bir sal saliseler içerisinde taşlar evet. boşaltılıyor, evet. ıstaka alınıyor ve beyefendinin omzuna doğru hücum ediliyor. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz İbrahim. Ben teşekkür mesela. ederim. Bu arada şey ben geçen hafta kazanmıştım. Beni listeye almazsanız Yo, alacağız, alacağız, al al alacağız. bir daha uçuracağız biz çünkü böyle bir pis huyumuz var. Bir uçurduğumuzu Ay. bir daha uçuruyoruz. İnemeyeceksiniz. İki kere kazananlar olacak. 20'şer dakika uçacak onlar. Evet. Gerçi mükerrer kazanmaya girer. O da bir şey yaratabilir hiç inmeden, ya. Hiç, hiç inmeden, inmeden iki tur atacaklar. İnmeden tur. Bakalım, ne bakalım o yüzden inşa. Bakalım devamlı. daha belli değil. İyi bekliyorum. Çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoş güle güle. Okey, stakasını ekledik listemiz. Güzel başladı bence. Saat başladı, başladı ya. Aşağı şarjıyla başlamadı yani? Ya. Sağlam. <gülüyor> Daktil <Dokturalı> yani. Ee Allah da senin var ya. Günaydın efendim. Günaydın. Good morning. Günaydın efendim. Hu hu. Kimse yok abi. Yazı kimse yok yani. Dödük sesi göre. olurdu kimse olmasaydı. Niye Ama benim... kimse var ki özellikle sesini çıkarmıyor. Niye benim tiplememe hiç destek olunmuyor? Seneye nasıl alacağız ödülü? Tipleme yok bir şey yok programda. Abi daha önümüzde daha bugünü sayma 364 gün var. Rahat rahat düşünmeye bol bol vaktimiz var. Önümüzdeki 360 gün boyunca düşünür. Son 3-4 günde de herhalde şeyimizi yaparız gibi geliyor. Bir tanesini seçeriz diyor doğru. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Ben Eylem. Eylem Hanım hoş geldiniz. Ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şey, yoldayım. Şimdi bana sesim çok kötü gelmiyor. Yok yok. yok. Harika mükemmel. Şahane, şahane geliyor Eylem Hanım. Biz daha güzel bir dinleyici sesi duymadık. 13 yıldır sabah programı yapıyoruz. Ya, çok Eylem Hanım da hafif bir yani bir böyle bir sinirlendiği zaman korkulacak bir şey var gibi. Yok, hava yok. var gibi. Böyle yok yok. Korkuyorum, yok yok demeyeyim. De ne attınız diye korkuyorum yani. Bir şey olmadı yok, değil mi? Yok hayır çok güzel bir artık hafta sonu bizim mahallede akordion çalıyordu küçük bir kızla ablası, annesi mi tam anlayamadım. Evet. Ona poşetin içinde mandala sıkıştırıp eski usul anne usulü aşağıya şey attık, para attık oğlumla beraber. Ne kadar nezihsiniz ya? Mandala sıkıştırdınız, sonra da torbaya koyup sardınız mı? Hayır, poşete önce koyduk. Poşeti de mandalladınız. ağırlık yapsın diye vahide. Supermiş. Anladığım kadarıyla kağıt para attınız çünkü demir para olsaydı o kadar uğraşmaya gerek kalmayacaktı. Beş çok lira mı güzel. attınız? Affedersiniz Eylem Hanım. Beş lira mı, on lira mı? Beş lira attınız. Beş, Beş lira attınız. Yeterli, Aha. yeterli. Çok teşekkür ederiz. ederim. bir de bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Bir şey, bir şey yapmak deyince, Ağır Roman filminde annesi en son delirip aşağıya evine eşyalarını atıyordu. atıyordu. O sahne çok... çok güzeldi. Evet, çok istiyorsunuz yani... bazen siz dedim mi Eylem Hanım? Efendim? Siz de bazen bunu yapmayı çok istiyorsunuz değil mi? Kim istemez ki? <gülüyor> peki Eylem Hanım bir, bir soru da ben sorayım. Nerede oturuyorsunuz? Akordiyoncu nereden geçiyor? Birlik Mahallesi'nde oturuyorum. Birlik Mahallesi peki <gülüyor> tamam bakalım. Al, <gülüyor> peki, başka tamam. dinleyicilerimiz de varsa. Teşekkür çok ediyoruz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Modern sabahlar Modern sabahlar Komşular yetişin dostlar. Malar sabahlar devam ediyor. Telefon numaramız 210 30 30. Kime ne attınız? Sevgiyle veya nefretle diyorsunuz. Sevgiyle veya nefretle yani son darbeyi öyle bir a Hiç beklemediğim en savunmasız anımda da öyle Vallahi bir yorumdum ki. programın son dakikasında da yapabilirdim. Vay Vallahi tüm kalkanları Şükret. indirmiştim. Şükret. Nasıl o laf ya böyle bir? Hiçbir şey değil de dosttan gelen kötü söz yaralar beni ya falan gibi bir şey. Yani işte. Dosttan kötü gelen söz mü ya? Takıyor. Sevgiyle falan dedi. Sevgi yani de dedi de adam sevgili bir Arap bacı yaptı bize yani. Ya ama aşk Dostluğu olsun sevgi diyor dost diyor yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Nural ben. Nural Sarıoğlu. Nural Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Tunalı'dayım şu anda. Tunalı'dasın. Olsun. Peki efendim kolay gelsin. Ne yapacaksınız bugün orada? Çalışacağım, işe gidiyorum. Ne Çalışın? iş yapıyorsunuz? Ee, turizmciyim. Turizmcisi. Turizmci. Acenta mı var, acenta mı? Evet, acenta var. A gelmedi A değil mi sizin sezon bu sene? Pardon? Sezon gelmedi bir türlü değil mi sizin? Yok, e, gelmedi evet doğru söylüyorsunuz. Dün yine kar yağdı. Sinirler bozuk mu acentada Nural Hanım? Yok değil, bizim biraz daha toplantı turizmi üzerine onun hmm. için... Yeah. Bizim sezonumuz biraz daha değişik çalışıyor. Biraz değişik. daha değişik çalışıyor diyorsunuz. Salonlar çünkü ısınıyor o ee. anladığım kadarıyla benim. Peki Nur Hanım siz de çok asabi gözükmemenize rağmen içinizde biriktirdiğiniz şeyleri nasıl fırlatarak, neleri fırlatarak dışarı vuruyorsunuz? Şöyle ben e, çok farklı bir fırlatma yöntemi anlatacağım size şimdi. <gülüyor> e, benim evimin altında bir bakkal var. Ben oraya inmeye düşendiğim zaman bir sorba sarkıtıyorum. Tamam. E, eski usul. Torbanın da boyunu bakkalın boyuna göre ayarlamıştım. Bakkal <gülüyor> affedersiniz şey mi? Bakkal içine mi giriyor torbanın? <gülüyor> <gülüyor> önce bakkalı yukarı çekiyorsunuz, sipariş veriyorsunuz sonra indiriyor musun? Çünkü benim bildiğim duran oğlum öyle aşağıya bağırmayı hiç sevmez. sevmez. hiç. Yani üç ekmek bilmem ne falan filan diye öyle. Yok yok zaten önce bir telefon hattı kuruyoruz. Telefonda <gülüyor> konuşuyoruz sonra da torbayı sarkıyor. Torbayı hazırladım gel diyorsunuz bakkala. <gülüyor> <gülüyor> koşa koşa ba torbaya gidiyor. Evet. Sonra ben tabii bu torba bizim orası çok rüzgarlı uçuyor diye içine oğluma bahçeden bir taş bulup koydurdum. Ben oğlunuzu sarkıttınız diye devamlı <gülüyor> <gülüyor> istekiz. E, taş güzel bayağı ağır bir taştı. Bir günde eşim cep telefonunu evde unutmuş bana torbayla sarkıt dedi. Hı -hı. E, ben tabii camdan hiç bakmadan torbayı horç diye aşağı atınca direkt <gülüyor> eşimi kafasını <gülüyor> üstüne... Hemen çekseydiniz stok pekini ben atmadım diye. <gülüyor> e, Olmadı, <gülüyor> tabii biraz yani küstü bozuldu. Çünkü bayağı taş atılıyor. Bilmem küstü... zaten hakikaten <gülüyor> taş atılıyor şey mu koca ya? İyi ki küscek hali kalmış yani. Çünkü... <gülüyor> Küsemeden de gidebilirdi beyefendi. Gide evet, Geçmiş tabii, olsun. Tabii. Ama ya şöyle de bir sorun var. Şimdi hep torbayı sarkıtmadan önce telefon ettiği için Nuran Hanım. <gülüyor> e zaten telefonu, eşinin telefonu yukarıda. Anladınız <gülüyor> bu olayı yani neden olduğunu. Arayamıyordu. Tabii benim yani dengemi bozdu canım. Normalde yoksa bakarak sallıyorum. Bakaraktan diyorsanız, Bakarak oluyorsunuz yani. Aynen öyle. Ay, çok seviyorum ben ya. Yani Ay Nuran Hanım, seviyoruz. De seviyoruz. Hanım bir şey... biz de Bugün seviyoruz. Biz gelsek sizin bakkalın önünde dursak bize de torbayla bir şey sarkıtır mısınız? Ekmek Aha. falan tipi bir şey. Gene Genelde ekmeği oradan alıyorum ama size bir şey hazırlarsa arkatırım muhakkak. Gerçekten mi? Peki. Nural Hanım bir şey sorabilir miyim? Bakkalınızın boyu kaç? Yani tahmini. Bakalım boyuna göre <gülüyor> dedi. O Türk boyu. Orta... <gülüyor> ama eşim biraz uzun. O yüzden. Ondan, Ondan kafasına biraz... çarptı işte zaten. adam. İşte bak, ben de onu. <gülüyor> demek ki beyefendi bakkaldan uzun. Çok güzel. Teşekkürler <gülüyor> Nural Hanım. Çok teşekkür Eğlinler ediyoruz. İyi günler diliyoruz e, size. Sağ olun. Sağ olun. Güle güle. Ben buraya taş mı yazayım? Ne yazayım? ya? Yok taş ya işinin ya, kafasına telefon. Ne taşı? Ama içinde taş varmış. <gülüyor> i̇çinde taş yok ya. o, o Bazı kısımlar Bence bir şey. Bakalım boyuna göre ayarladım ama tabii öyle. Ha. Mesela o telefonla korba kısmı telefon. falan da şey yani. Bence <gülüyor> yani. bize bilgi olsun diye verildi. Hiçbir kötü niyet olmasa da bunun kayıtları eşine taş atmış olarak geçmesi gerekiyor. Ha. Torba içinde olsa da. Gerçi telefonu da atmış olabilir. Evet yani taş içinde diye ben tahmin ediyorum. Başlı telefon. Taş değil ya telefon sadece telefon. Sadece keşke onu da sorsaydı. Yalnız bu arada bir sahip kadın dinleyicilerimiz arıyor. Demek ki e, kadınlarda <gülüyor> genel bir, e, bir şey, atası, var, atası var, var yani. Atasım geliyor diye bir e, şey. <gülüyor> Ama siz kendiniz hep kaşındınız. Burada iki saattir kuşuk maya kuşuk maya diye dolaşırken. <gülüyor> abi, Ataşım geliyor. <gülüyor> Bak, abi, hadi, hadi, hadi. Tamam ben de artık madem öyle zıvananımdan çıkıyorum yani. Bir şey soracağım o <gülüyor> evet. şarkının doğrusunda ne diyordu? Atasım geliyordu. Ama. Atasım geliyordu. Hayır, atasım değil. Hayır, ya. hayır, bir şey, bir şey yapasım, yapasım geliyordu. Geliyordu, bir Şey doğru. yapasım geliyor. Ne yapasım geliyor? Atasım ne yapasım? Atasım geliyor. Halkasım geliyor. mıydı o? Bilmiyorum ama hiçbir fikrim yok. Ee, onu da hatırlamıyoruz. Günaydın bir tek, bir tek efendim. Geliyor hatırlıyoruz. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Canem. Cem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş İlk geleyim. defa bir şey fırlatan erkek olarak bağlandınız. <gülüyor> Çok <gülüyor> önemli bir temsilcisiniz. <gülüyor> evet, biraz ironik olacak. Ben e, fırlatma derken aklıma e, aşık çeşmesinde Hı -hı. Çekmeye para e, atarken hatırlıyorum kendimi. Tersten para atma. Hadisesi. Aynen öyle. Ne e dileyerek attınız Cem Bey? Ya vallahi çok şey attım aslında e, 4, 4 euro atmanız gerekiyormuş bu Roma belediyesi zam yapmış anladınız. Nasıl kayıtıyla. ya adamlar sayanlar Ama mı var bir, orada bir kaç ile, para? 1 euro olmuyor iş e, böyle e, yazmışlar oraya zaten bütün rehberler falan söylüyor işte bir dilek işte bir para bilmem e, dilek için ikinci para şu dilek için ikinci para şu dilek için falan diye. Bozuklarla havuzu diye. şey yapmayın boşu boşuna. Dört <gülüyor> e lira atsaydınız sizde, euro ile lira benziyor ya biraz. Doğru. Valla oradan baya bir karınız olurdu. Ya zaten ne yalan söyleyeyim bir tanesini lira attım yanımda lira vardı, i̇şte, asımın yani. Şimdi sevgeniz var mı Cem Bey? E işim var. Eşiniz var iyi bahri. Demek ki Türk lirası da convertible olmuş ki dilekleri kabul ediyor. <gülüyor> o da onda ne kadar bozukluk varsa zaten full attık yani. Hani adet yeni bulsun güzel arılar olsun falan diye. Peki onu attınız karşılıklı. Bir, bir şey değil bir he, dilekle atmış olarak o zaman sizi para atmış olarak kaydedebiliriz. Evet aynen öyle. Peki çok teşekkürler Cem Bey Allah görüşmek üzere. Teşekkür güzel. ediyoruz güle güle. Ben buraya şey yazıyorum. 3 Euro artı bir tanesinin 1 lira attığına göre 3 Euro 2.35 Euro, tesi. Çevirme 3 Euro artı 1 TL yaz. Abi TL de yeni sembolüyle yaz havalı oldu <gülüyor> KDV'siz bu. Ama karar. o zaman elma ile armutu topluyor gibi oluyor. Toplamıyorsun ki artı diyorsun. Ya abi sonuçta. Eşittir yazmadıktan sonra parite artı... diye bir şey var abi parite bir şeyi döndereyim ben onu döndereyim TL tamam. olarak yazayım. Dönder Faiz. İki çarpı. küçük Alo. Alo efendim kimle görüşüyoruz? Osman ben. Osman bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz size. Şimdi ben arkadaşın olduğum için internetten dinliyorum. Ankara'dan uyarı ile aradım sizi. Hayırdır? Uygun bir nokta hemen ara diye hı hı. E fırlatmak galiba değil mi soruyorsunuz? Evet evet. Tamam. En son kime ne attınız falan diye şeyler soruyor Aslında yani fırlattım kimseye değil. Yani biraz daha durum değişik. Ben en son karımı fırlattım. Hı. Ama geri geldi. Evet. Bu menafk gibi Bumarak. kadınmış yani maşallah. Yani şimdi şöyle bir durum bu Bence Jumping'in tam tersi var biliyor musunuz? Yerden ha, havaya fırlatıyorsunuz. Ha evet aynen öyle. Geri gelişi o zaman yer çekimiyle oldu. Evet ipini çektim, e, bayağı bir fırladı. Hı hı hı. E, ama geri geldi yani. E, yani en son fırlattığım eşimdi. Sevindiniz yani geri gelince <gülüyor> değil mi? Tabii çok sevindim. Osman geri Bey, geldi. yani ben endişeyle çekmiştim ipi. Ama geri geldi deyince sanki böyle bir öyle bir anlam çıkmasın yani. Sevindiniz. Ben <gülüyor> çok sevindim yani tamam. ama iyi ki geldi şeklinde. Sizi fırlatan Şimdi... oldu mu Osman Bey? Beni fırlatan Olmadı herhalde Aa, siz yani Eşiniz bindi doğru. siz binmediniz eşiniz mi bilmiyor, Eşiniz bindi siz binmediniz mi Yok eşim bindi ben bilmiyorum ben, Bizim ailede de korkak olan benim, ya, benim Estağfurullah burası. Korkak veya aklı başında da diyebiliriz o tip şeyler için Hakikaten e, Korkak de. tercih ediyorum ben Peki <gülüyor> Osman bey e, siz eşinizi fırlatırken Eşiniz size çok affedersiniz ilendi mi Pardon anlayamadım. İyi, iyi. Size bir şeyde serzenişte bulundu mu? Osman, Osman bırakma. Osman sakın bırakma diye bir şeyler söyledi. Osman <gülüyor> tersi. Hadi çek, hadi çek, hadi çek diye tempo tuttu. Kızım biraz kızdı yalnız. Yani i̇ki gün konuşmadı kızım benimle. Annemi, nasıl Annemi niye atıyorsun diye. <gülüyor> evet, atma da değil. Atma da değil ya fırlatma. Ya. Yani bir ben çocuğa ben ağır gelebilir. Atmaydı. Bir çocuğa ağır gelebilir hakikaten. Ya. Siz neredesiniz Osman Bey bu arada? Ben İzmir'deyim. Belki hatırlarsınız şu e, uykudan ters uyanan ufuğun eşiyim. Uykudan ters uyan. Ha tamam! Ee. Uykudan ters uyan. Hangi ufuk diyorum ben de uykudan ters uyanan. Uyan tamam Osman Bey. Peki çok teşekkür ediyoruz Osman Bey. Teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dört Ama, saniye bir bekarlık yaşadı Osman Bey. Eşini fırlattığında. E, bekarlık falan deyip sonra tekrar dönünce... Ama yani çocuğun yaşadığı travmaya nedir? baksana. Babası, öz babası annesini gözlerinin önünde fırlatıyor. Bu daha ben büyük bir travma düşünemiyorum. Üniversite mezunları arasında bile eşler arasında çok yaygın bir şeymiş fırlatma. Günaydın efendim. Fırlatma. Maalesef. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Merhaba ben Sezer. Sezer Bey hoş geldiniz. Buyurun dinliyoruz Merhaba. sizler. Ben az önce biri Roma'da işte tersten havuza para fırlatma deyince aklıma geldi. Hı hı. Ben bu gece rüyamda seyircilere oyuncak fırlatıyordum böyle sahnede çıkarlar böyle promosyon olarak saçarlar yani. Basket maçlarında filan da olur. Anlamda, <gülüyor> seyirciler. Bizim aklımıza kere, pek çok soru var. Hayırlı olsun Önce onu söyleyelim. Hayırlı denmez Ege'ciğim. Hayır olsun dedin. Dur. Dünyamız hayırlı olsun. Hayırlı olsun da denebilir çünkü kendini o, belediye dedi, başkanı af, olarak görmüş. Asfaldo dedi. Ama Sezer Bey de kendini af. belediye başkanı olarak görmüş. Hayır. <gülüyor> yani oyuncak fırlatan başka ya, ben... Böyle bir tiyatro sahnesi gibi bir şeyde Böyle ara oluyordu. O arada hadi sen çık şunları dağıt diyorlardı. Ha, siz sahilde böyle... bir şey de yapmadınız yani. Şov falan yapan Yok. siz <gülüyor> Sadece garibim onları dağıtmak. Evet. Ben de adil bir şekilde dağıtmaya çalıştım herkese ama... Gene ama bir düzen yani her arkadaşlar sıraya girin falan yapacağını... resmen bir kaotik ortam yaratıyorsunuz. Ben de işte arkamı dönüp falan fırlatmıştım. Hani bakın bil kime bilerek atmıyorum. Hani rastgele atıyorum <gülüyor> Rüyada diye. Dünyada küçük hesaplar. <gülüyor> kesin, kesin o tartışması oldu. Hep o tarafa atıyorsunuz hep o tarafa. Aynen aynen. Oyuncaklar kesin. güzel miydi Sezer Bey? Ya aslında ilk başta böyle böyle küçük böyle turuncu şu Winnie the Pooh'daki kaplanlar gibiydi. Hı hı. Sonra böyle Rüyada hani her şey bir anda değişir ya. Sonra mavi sünger bob oldu böyle. Bakın ne güzel falan diye ikna etmeye çalışıyordum. Mavi sünger bobla da kimse daha, daha çakma bir sünger bob değil mi? <gülüyor> Sen de mu? de senin gibi bitti şimdi mavisi daha popülerdi. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz efendim. Oldu iyi günler. İyi, oldu hoşçakalın. hadi iyi günler hoşçakalın. Gerçek atma olarak ekliyoruz istemize tabii. Tabii evet. Rüya evet, atmasında. Bir şeyde rüyada, alalettir sayılır, yani. Sayılır. Rüyasında rüyada. onu atan gerçek hayatta kim bilir neleri atar. Veya o esnada ne atıyordu kim bilir. Hani rüyaya giriyor ya şeyler. ...tersten atıyor, düzden atıyor bir şeyler oluyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Toros ben. Toros Bey buyurun dinliyoruz sizi de. Ben e, dün eşime bebek bezi attım. E, <gülüyor> Dolu şey... mu boş mu? <gülüyor> e, boş boş temizimde. <gülüyor> Çünkü o önemli. Mesafe Abi. ne kadardı Toros Bey? Efendim diyorum. Me mesafe ne kadardı? Mesafe yaklaşık 3-4 metre civarında. Bir Onu, o yaşam. iyi rakam. Frizbi gibi çevirerek mi attınız? Vallahi çok güzel malzeme gerçekten uçarak gidiyor böyle dengeli falan. Çünkü hafif de bir şey tabii. olduğunda Ama böyle çevirerek değil mi? Önemli bir soru yine tabii. sordu. Böyle çevirerek mi attınız yoksa böyle auçtan yukarıda eğik atış yaptınız? Evet çevirerek tam frizmi gibi bir Dö atmış. Tam böyle istenilen yere kondu. Yani. Ben de tahmin ediyorum öyle atılacağını. Çünkü o, öyle bir şeyi var onun. Hafif bir kabiste vererek Hı -hı. atıp geri gelmesini de sağlayabilir. Şaşırtmaçlı atış. Çünkü ilk başta şey hani insanlar diyor ya naylon torba uçmasın diye içine ağırlık koyuyoruz diye. <gülüyor> Toros Bey de ya bu havada şey yapmazsam istediğimiz yere konmaz diye içine bir şeyler koyup göndermesi rahatsız edici olabilirdi. Neyse Toros iyi Bey, olmuş. Acil durumda mıydı? Toros yetiş! Yaptı gene falan yani, ne, Neredeyse öyle bir durumdaydı. Ee, birinci de bir yani bağladığınız anda bir tekrar faaliyet olduğu için ikincisi gerektir. Bunlar faaliyet olarak mı geçiyor çocuğun yaptıkları? <gülüyor> Günde beş kere faaliyet bir faal olarak faaliyet olarak geçiyor. Faaliyet ya da event. <gülüyor> faaliyet raporu lütfen. iki şey olarak geçiyor. Ya yazık ya eşinizin durumu bezi hazırladı falan filan. Tam, Tam açtı o hazırladığı bezi koyduğu anda faaliyet tamam. olunca Toros! Evet. Pişşş, Matrix Aynen gibi. Öyle. Ben de bir elim tabii şeyde, bebekte bir elimde diğer uçtaki şeyde olan, <gülüyor> e, böyle uzunca bir şey uzaktaydı. He. Bıraktım bebeği aldım oradan fırlattım güzel bir yere de. Ve sonra tekrar böyle. bebeği havada yakalamış. Böyle <gülüyor> bir şey var. Hakikaten baba yüreği. Sayı ya. sayı. Ben onu söyleyeyim Toros Bey. Tebrik ederiz sizi. Çok teşekkür ederim. Vallahi Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Giderek sağ. riskler artıyor. Farklılar artıyor. artıyor evet ya. Karısını fırlatan, bebeğini fırlatan... Bebeğini fırlatmamış canım, bebeğin bezini fırlatmış ya. O, Ama sonuçta tutarken, bugün bebek bebeği bezi bezi atan... bırakmış, bezi almış, atmış, düşmeden bebeği tekrar yakalamış. Helal olsun. Ya, aa, Toros çok... Bey'in ikizleri mi var? Çünkü e, bu durumda iki bebek olması lazım. İki bebeği bırakmış. Şimdi Ege'nin anlattığı zaten... Çünkü bak Toros Bey'de bir bebek, hanımında bir bebek varsa... Çünkü başka türlü bir açıklaması yok. Toros Beylerin ikizi olduğunu ben şu anda bir söyleyebilirim. Bir bebek de Osman Bey ile Ufuk Hanım da var. Bebek değil de yani koca kız. Üç. Üç. Ne yapıyorsunuz? İ... Sayıyor muyuz? Nasıl? Sevgili Sükür. Nica, korkunç rakamlara ulaştık. A. Kaçkın. <gülüyor> Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını Ofis Kaçkını ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu ofis kaçkınıtı ofis Ofis Kaçkını, hafta içi her gün saat 10'da, Radyo OTTÜ'de. Modern, modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. 9.54 saatimiz programımızın son dakikaları. Ama veda etmeden önce havada uçuşan birkaç şey daha dinlemek isteriz. Telefonumuz 210-30-30. Şanslı bir dinleyicimize apron navajılıktan helikopterle Ankara turu armağan ediyoruz. Şu dakikaya kadar uçuşan şeylerimiz arasında... Ee, neler var neler. İstaka var. Islaka var. Mandallı para var. Eş Torba var. içinde telefon. Eş var ya eş. Para var. Karısını atan adam var. Rüyada oyuncak Osman var. Osman Bey'in adını öyle değiştirelim mi? Karısını atan adam yakalandı. <gülüyor> ee, Sezer Bey oyuncak atmış. Ya, karısını atan adam yakaladı dersek bence daha güzel olur. Evet o zaman çünkü bir umut yani... haberi. Hmm. Hikayeyi de tamamlamış oluyorsun. Evet. Ee, Toros Bey boş bebek bezi. Boş bebek bezi. Çok hoş. O Hayır, da, o da güzel korku, bir korku, film. korku filmi gibi oldu Hemen Fatma Girik geldi benim aklıma. Boş Beşikten sonra. Boş Beşikten sonra. Beş. Beş Aşk beş Çeşmesi'ne para dedin mi? Aşk Çeşmesi'ne para işte ya. Çeşmelere para attım. Sekiz ne diyorlar şey, bir İtalyan Türküsü. Çeşmelere para attım. Sekiz. Bir tane evet. kız ismi aklıma gelmedi. Sicilya bölgesinden bir isim. Türk Sofya bölgesi. falan deseydin ya. Gü Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Öner. Öner Bey buyurun dinliyoruz sizi. Evet ben açıkçası şöyle söyleyeyim yaklaşık bir 5000 gündür falan programınızı dinliyorum. 5000 gündür mü? Mühendis yani. misiniz Öner Bey? Efendim? Mühendis misiniz? Hacettepe'deyim. Hacettepe Hayır, tamam çok güzel de mühendis misiniz? Yok kimya öğretmenim. Kimya öğretmenim. Rakamlarla aranız iyice ondan hemen zavallı. <gülüyor> Atıyorum <böyle. gülüyor> yani abartıyorum tabii ki de tahmin edebiliyorsunuz yani de niye aradığımı söyleyecektim. Buyurun yani, Öner geleyim. Bey dinliyoruz merakla helikopterle Ankara turu deyince yani 5000 gündür dinliyorum. Aramıyorum ya arkadaş. İlk defa mı aradınız bizi? Tabii ki de ondan bahsedecektim zaten yani. İyi yaptınız. Buyurun efendim. Evet. Ne fırlatmak dedik. Ben ne fırlatmak deyince en son değil de aklıma bir şey geldi. Karpuz fırlatmıştım bir arkadaşıma. Aa şey mi? Böyle karpuz taşıma aşamasında elden elle yapılan şeyde siz de döngüye mi katıldınız? İşte o aşama bize böyle bir anda bir hani şaka olarak geldi. Uh -huh. İşte Aa, falan diye bağırırken tutabildi, karpuz atıldı. Tutabildi mi? Yakaladı. Kendisi şanslı bir insanmış. <gülüyor> karpuz şanslıymış bence yani <gülüyor> kendisinden ziyade. Çünkü düşseydim evet. e, büyük sıkıntı olabilirdi. Güzel neşveli bir saatler yaşamış Öner Bey. Bu da hoş anısını bir bizde. Bir tane sonra... mi attınız Öner Bey? Evet, aynen öyle oldu. Bir tane, bir, tane bir tane attınız bir konu tane. kapandı mı ondan sonra? Ondan sonra tabii gülüşmeler falan filan derken. <gülüyor> <gülüyor> tabii o kısmını biz yapmıyoruz. <gülüyor> gülüşmeler illa ki yani. Bir de hobi olarak e yani. yapılacak demek ki karpuz atmak güldürüyor. Mesela ben ka e şeyden karpuz kamyon kuruyor. kamyon Anlaşım şeyinden, kamyon kazasından tezgaha atan adamları da görüyorum. Oh. Onlar böyle seriye bağlıyorlar ya atarken. Hiç Hı. onlar gülmüyor. E. Ama Öner Bey hobi olarak yaptığı için demek ki zevkte de vermiş yani bu olay. E, tabii ki şimdi meslek olunca bir rutin ama ben sıkıcı olan bir olabilir. Ne, olabilir. Yani ne ana, ana karpuz lazım. fırlatıcıyım efendim. Teşekkürler. Çok evet, e, teşekkür başarılar diliyoruz. Sağ olun Öner Hadi Bey. Bir şey istiyorum desem nasıl olur? Yani topçu size bir taylık fırlatır diyeceğim. Aa, küçük bey, küçük bey. Altı yediliklerini Ya aşk olsun Öner Bey. Yani yapmayaydınız değiniz iyiydi. Öner Bey hakikaten de olmuyorsunuz ben açıkçası gülüyorum yani şahsen Bir anda çıkıyor falan böyle Yüzümde bir gülümseme böyle geliyor kendime şaşırıyorum böyle. Yani hazırlıksız yakalandık diye. Çünkü bunun beğenileceğini <gülüyor> Hiç düşünmemiştik Yani sevindik de Kendimden utanıyor muyum bilmiyorum ama Kendimiz adına sevinemedik falan böyle. Sizin adınıza üzüldük <gülüyor> Bu Arap bacıyı sevginiz için Şimdi şöyle söyleyeyim mesela okula geliyorum işte Otobüste dinliyorum programı Kulaklık kullandım Sonra şöyle bir etrafa bakıyorum herhalde insanlar ki şeyler düşünmüyordur yani benim hakkımda falan diye böyle. Aslında gülümseyen Ama... adama insanların da sevgiyle bakması lazım. Neye güldüğü önemli değil yani. Çünkü Hızır gülecek bir... o kadar <gülüyor> az olay bulabiliyoruz ki değil mi şu yaşadığımız günlerde? Evet. Öner abi siz bir ara ara yine arayın bizi çünkü bizde de bir şey oluyor. Yani bizde de böyle kolunlara, başka kollara girince başka şeyle yine arayın olur mu? O kadar ara vermeyin. Tabii ki tabii ki tabii Hadi ki. görüşürüz. Ama söyleyeyim. Kazanmak istiyorum yani onu söyleyeyim de. Yani, yani. Istiyorum Kazanmayı istiyorum. Kazanmayı istiyorum. <gülüyor> Kazanacaksınız Öner bey ben hissediyorum. <gülüyor> İstemek başarmanın yarısıdır. <gülüyor> hey yavrum bey yürüyün Öner Bey. Kim tutar sizi? Öner Bey'i uğurladık ve havada uçuşacak havada, havada uçuşturan dinleyicilerimiz şimdi kendileri havada uçacaklar. Bir şeyler <gülüyor> fırlattılar biz de onları fırlatacağız. <gülüyor> Bir şanslı dinleyicimiz de Uplon Havacılık'tan USB belge kazanışı. Hazırlayan... <gülüyor> Fahir yeni bir alet aldı da onu Normalde ilk başta konuşulması ondan sonra sinyalin girmesi lazım. Abi, Ama el zaman olunca bir suskunluk, bir sessizlik dönemi geçtir yayında. <gülüyor> evet İsterseniz bir daha harmanlayayım. Harmanla, Harmanla da düğmesi var. H'ye basıyor. Ne basıyor? H. Oradaki har yani. har ne o zaman? <gülüyor> hara basacaktın. Harca, hara basacaktın Fahir. Olmadı yine üst üste oldu ya. Abi pardon ya bir daha basıyorum. Sevgili dinleyiciler. Hara bas, hara H'ye değil. Ha ha H bas. Bas. Haş, haş, sadece buna kontrol H'ye mi basacağım? Hayır, sadece Har'a basacaksın H diyor hala haşa ya. H değil. Har, har. Har tuşu. Ha, anladım. Ekrandaki sol alt köşede bulunan Har tuşuna haş basacağım. Sanaliyerimizi yükseltiyor. Ama <gülüyor> tamam. tamam. Ha -ha. Har'a bas. Ha. Hay, yani. Basıyorum. <gülüyor> bastım. <gülüyor> sadece he. Ya. Tim, tim, tim, tim, ne oluyor tim, lan? sandalyeler yükseliyor yine. Hayır ya yanlış he. şeye bastın. Pardon, bir dakika. Kontrol alt delete. Bir saniye baştan alıyoruz. Baştan al. Hadi program bitiyor bir saniye. Bir daha bir dokunmayın. Ağzı saat 10 olmuş 10.01 olacak başımız derde girecek yine bakın. Ana bütün cebimdeki paraları saçmaya başladım. Harbi onu takma sesine tuşuna basmışız. Koşun be koşun be. Hadi duymaya başlıyorsunuz. Cevap veriyorum. Haş. Evet. Haş dediğimize göre o zaman haş. Ha, haş nedir ya? Alfabeyi yazanlar acaba bir gün H harfini haş diyen adamlar olacak. haşa bassan ha daha? Ya basamayacağım hiç Lütfen ya. <gülüyor> tim tim tim tim tim tim tim tim oh. tim tim tim tim <gülüyor> <gülüyor> Vallahi alet ısındı ya. Yemin ediyorum evet. alet ısındı. Benim senin kafam ısındı benim alet. Kafamız hem, burada ölümümüz haşa Almadık ki. Hepojis'ın adı çekiliş. Adam dedi bize siz piyango tipi bir şey mi yapacaksınız? Kaç çekiliş yapacaksınız? Biz de dedik ki bir çekiliş, iki çekiliş. Ya yani. bu yan ürün zaten. Evet, yan ürün. Esası bunun. Bir de şimdi yan ürün euro. Bu 5 dakika yan ürün üzerine konuşacağız. <gülüyor> 7 <şimdi>. 7, <gülüyor> euro, 7 euro ya aldım <gülüyor> yan ürün ya. Yan <gülüyor> ürün. bir alt modeli ya. Yan ürün. Marka Almıştım. evet. 3 dakika kaldı dayın e işte. yan ürün mü <gülüyor> yan ürün ne nedir yan ürün mü ye <gülüyor> bas yan evet ne çıktı sizce Yancı. ne çıkmış olabilir hadi soruyoruz Yan çıkmış Hayır ne çıkmış olabilir ekran gözümün <gülüyor> önünde şu anda ekran gözümün önünde beyler yani ekran şu anda yok. ben biliyorum bir tek kazananı ben ismini okuyamıyorum ama adını vermek istedim istemedim çocuğunu torbaya koyan hanımefendi diye düşünüyorsun çocuğunu torbaya koyan beyefendi mi yani eşinin başına e, taş Kel atan hanımefendi. Ba önce bakkalı, bakkalı koyup ondan sonra bakkalı çıkaran sonra da çocuğunu koyan Vallahi diye. Vallahi helal yaptı. olsun Nural Hanım ya. Nural Hanım evet. Nural Hanım ya. Tebrik ediyoruz Nural Hanım'ı. Hanım Ankara semalarında bir helikopter turu kazandı. Ee, Demek ki boşuna Öyleyse, de bu ders olsun bir kere aramaklı olmuyor. Defalarca arayacak. Defalarca arayacak ve başaracağına ben şu anda eminim. Mükerrer arama...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 Modern sabahlar soner son er.